بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأقضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل اخذة باللسان يصطح قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزبنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين أمين دن كدر سميس دلين e, ilgiliydi. Bugün de yine devam edeceğiz. Dilin afetleri kişinin kötü yapacağı hasat kıyamet gününde karşısına çıkacağı kötü hasatlar vardı. Bir takım kötü sıfatlar vardı Aleyhisselam'ın özellikle bir ettiği yasakladığı noktalar. Bugünkü e, konumuz Müslüman bir kişiye kafir demek bu da kötü yani dilin kötülüklerindendir. Özellikle de bilgisiz olarak, ilimsiz olarak, yani ilmi kullanmadan, bilgisiz ya da şüphe üzere olunca tahkik etmeden Müslüman bir kimseye kafir demek bu da dilin çok kötü afetlerindendir. Bu konuda bir hayli uyarılar vardır. Bir hayli uyarı vardır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından. Bir hadis-i şerifinde اَيُّ مَمْرِئٍ li لِيَخِيهِ ya kafir." <gülüyor> fakat baka بها احدهما kim müslüman kardeşine e kafir derse ikisinden birine döner imkan ekeme قال وإلا رجعت عليه ya gerçekten söylediği gibi karşıdaki kafirdir ya da kafir değilse kendisine döner tabii bu hadis aslında bizim için büyük bir nedir uyarıdır tehdittir ilimsizce şüphe üzere ya da dünyevi şeylerden dolayı, sırf kızgınlığından dolayı intikam almak için vesair tutar Müslüman kardeşine kafir derse ne yapıyor? Bu küfür sözü kendisine dönüyor. Ve alimler buna büyük günahlardan demişler. Yani Müslüman kardeşine küfür nizbet etmek, haksız yere küfür nizbet ederse bu büyük günahlardandır. Kişiyi ee, helak edecek olan büyük günahlardandır. Yine bu konuda aleyhissalatü Men من قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَكَ Kim Müslüman kardeşine kafir derse onu öldürmüş gibi olur. Düşün onu öldürmüş gibi. Müslümanı öldürme, siz de biliyorsunuz ne kadar büyük günahı var. Hatta Kabe'yi yıkmaktan daha beterdir. Müslüman kardeşine haksız yere küfür nispet eden kişi de onu öldürmek gibi ne yapıyor? Günah kazanıyor. Ancak ilim üzere yapan kişi bu konuda Allah'ın izniyle ecir, ecir kazanır. Yani ilim üzere kullanan kişi ne yapar? Ecir kazanır. Hatalı dahi olsa da Allah Teala hatasını affeder. Tıpkı Hazreti Ömer'in Hatib bin Ebi Belta için münafık demesi gibi. Çünkü Hazreti Ömer'in ilmi vardı ve ilmini kullanarak böyle bir görüşe vardı. Bunu ancak yani münafık bir insan yapar bu hareketi ve münafık deyince Aleyhisselam onu kınamadı. Yani orada bir iştihat hatasıydı. O da nedir affediliyor. Ama bu kim için? İlim üzere olan kişiler için. Ama ilim üzere olmayan kişiler ne yapar? Bunun mevvalini çeker. Evet, başka bir afet yine ile ilgili olarak çok fazla şakalaşma, gülüşme. Bu da dilin afetlerinden sayılmış. Çünkü kişi özellikle yani şakalaşmak için, karşı tarafı güldürmek için çok fazla konuşur, çok fazla şeyler anlatır ve birçok anlattığı şeyler de ne olur? Gerekirse boş sözler olur, faydasız sözler olur ve hatta gerekirse de yalan bile katabilir. Karşı tarafı güldürmek için gerekirse yalan bile ne yapabilir? Katabilir, o da Allah korusun kişiyi ne yapıyor? Günahlara düşürüyor. Bu konuda Hz. Ömer şöyle buyuruyor, مَنْ كَثُرَ دَحِكُهُ قَلَّتْ هَيْبَتُوهُ Kimin gülmesi çok olursa onun heybeti azalar. Heybet denen bir şey vardır. Aleyhisselatü vesselamın heybetini anlatırken yani sahabe-i kiram çekinirlermiş. Hatta bir, bir zaman bir kumaş almaya gidiyor, bir adamın yanına gidiyor. Adam titremeye başlıyor Hazreti Resulullah'ı gördüğü zaman. Aleyhisselatü Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakin ol diyor. Ben diyor işte kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum diyor. Zamanında hani kuru ekmek, ekmek yemiş bir kadının oğluyum, yani ben de bir beşerim senin gibi. Hani bu kadar çekinme, bu kadar şey etme diye. Tabi bu heybet Allah tarafından verilen bir özelliktir. Bu kişinin hani vakarıyla, sükunetıyla, ve sahip güzel hasletleriyle ne yapar? Oluşan bir durumdur. İmam Malik için de böyle derler. Yani kendisi çok heybetli bir zatmış. Ve onun dersine katılanlar sanki başkanın üzerinde güvercin varmış gibi oturup sakince dinlenlermiş. Acı bir vakarı, bir heybeti varmış. Evet. O yüzden diyor çokça işte şey yapan gülen kişinin heybeti kaybolur. وَمَنْ مَزَحَا اِسْتُخِفَّ بِهِ Kim şakalaşırsa yani çok fazla şakalaşırsa artık millet onu hafife almaya başlar. Onu kale almazlar. وَمَنْ اَكْثَرَ min şeyin عُرِفَ بِهِ Kim neyle çok bilinirse, neyle hani neyi çok fazla yaparsa onunla artık bilinmeye başlanır. Hani çok güldürüyorsa bu adam işte komedyen artık ve buna benzer bu şekilde tanınmaya başlanır insan arasında. وَمَنْ kesura كَلَامُهُ كَثُرَ سَقَطُهُ Kimin sözleri çok olursa yani çok fazla kelam sarf ederse hataları da çok fazla olur. Çünkü beşerdir bütün her kullandığı kelimeyi böyle kontrollü. Kullanamaz. illaki hata yapar. وَمَنْ كَتُرَ سَقَطُهُ قَلَّ حَيَاؤُهُ Hatası da çok olan kişinin de hayası azalmaya başlar. Ya attık ne olacak ki zaten bu da hep hata yapıyoruz zaten. Yani iş bitti. Hayası da azalmaya başlar. Çok rahat hata yapmaya başlar. وَمَنْ قَلَّ حَيَاؤُهُ قَلَّ وَرَعُهُ Kimin hayası azalırsa, وَرَع yani takvası da azalmaya başlar ve قَلَّ وَرَعُهُ مَا تَقَلْبُهُ Kimin vera'ı <وَرَعَى> yani takvası da azalırsa kalbi ölmüştür. Dikkat değilseniz biri diğerine, biri diğerine ne yapıyor? Kapı açıyor. Evet bu konuda yine e, alimler demişlerdir ki şakalaşma iki şekilde caizdir. İki şey üzere, üzere olursa caizdir. Bir, bu şakalaşmaya yalan girmemesi gerekiyor. Tıpkı Resulullah Efendimizin dediği gibi, Aleyhisselam, hani Hazreti Resulullah diyorlar ya Resulullah sen de bizimle şaka yapıyorsun, diyor ki inni ve in da abtukun illa Hakka Evet ben sizinle şaka yapmış olsam da ben size hak olanı söylüyorum. Yani yalan katmıyorum, yalan üzere herhangi bir şey şey yapmıyorum. İkinci şartı da çok fazla yapmaması lazım. Yani arada bir şakalaşmak güzel bir şeydir. İnsanın böyle sıkıntılarını giderir yani monoton bir hayat olmaktan böyle değişiklik olunca ne yapar? Nefsi rahatlatır. Ama bunu çoğalttığın zaman ne yapar? Artık zarar vermeye başlar. Demek ki ölçülü olması gerekiyor ve doğru olması gerekiyor. 13. haslet, dilin 13. kötü hasleti de müminleri hafife almak, onlarla dalga geçmek ee, evet Onlarla dalga geçmek. Onları ayıplamak. Bu konuda Allah-u Teala Estaizu billahi yâi vellezîne âmenû La yezher kavmum min Ey iman edenler! Bir kavim başka bir kavme karşı yani hafife almasın, dalga geçmesin. Öbür kavmi Asa en yekûnû khayran minhum Umulur ki o dalga geçilen kavim öbürlerinden daha hayırlıdır. Ve lâ min lisâin Dikkat edilirse burada bir de kadınlara allah Teala şey yapıyor, onları bahsediyor. Çünkü kadınlarda da bu çok fazla yaygındır. Kavimden sonra kadınlar, erkekler demedi. Kadınlar da kadınlarla dalga geçmesinler, hafife almasınlar, alay etmesinler, ase'en yekunne hayran minhunne. Umulur ki o alay ettikleri kadın, alay edenden nedir? Allah katında çok daha değerlidir. Alay etmek, Gerçekten çok kötü bir haslettir dilin hasletlerinden. Çünkü karşı tarafı alay aldığı zaman, onu hafife aldığı zaman bu çok kırıcı bir şeydir. Müslümanın kalbini kıran, bozunu gerektiren, ayrılmayı, tefrikayı gerektiren çok kötü hasletlerdir. Yine Aleyhisselatü bir hadisinde diyor, رُبَّ أَشْعَسْ أَخْبَرْ ذُوْ Belki diyor bir adam vardır ki saçları dağınık Toz içinde. Yani dışarıdaki durumu çok kötü. Ve üzerinde iki tane de eski bir elbise var. Yani manzarası çok kötü. Lâ yu'behu lehu. Hiç kimse kale almaz. Ya, gördüğü zaman hiç kale almıyor. Adam yerine koymuyor. Hani derler ya. Bu şekilde olan bir adam olabilir diyor. Saçları dağılmış, toz içinde kalmış. Elbiseleri çok kirli. Yani kötü daha doğrusu kirli değil de kötü kimse قَالَاً مَاسْ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَا بَرَّهُ Eğer Allah'a kasem edecek olsa Allah-u Teala kasemini yerine getirir. Yani ya Rabbi bu işi yapacaksın sana kasem ediyorum ki bu duamı kabul edeceksin. Ya da bana şunu vereceksin ya da bunu benden def edeceksin diye Allah'a kasem edecek olsa Allah kasemini yerine getirir. Duasını kabul eder o kadar Allah katında nedir? Değerlidir. Demek ki mesela yani bizim dışarıdan gördüğümüz şekilde değildir. O yüzden Aleyhisselam ne diyor? İnna <Sessizlik> Allah la yanduru ila suvarikum ve la ila ectamikum. Allah Teala ne sizin suretlerinize ne de sizin cisimlerinize bakmaz. Yani sarığınıza, sakalınıza, cübbenize bakmaz. Velakin yanzuru ila kulubikum ve amalikum. Birakis Allah Teala sizin kalplerinize ve sizin amellerinize bakar. Tabi sarf sakal bunlar güzel şeylerdir. Bunları terk etmek bu hani bu anlama gelmesin. Bunlar güzel şeyler, sünnet olan şeyler ama yani daha önemlisi nedir? Kalbin durumu, kalpteki iman, takva ve onun amele yansıması. Bu çok önemlidir Allah katında. Yoksa adam belki dört dörtlük görürsünüz, Sahabe dersiniz. Biraz konuşun evet da. Onu biraz daha tanıyınca adam müşrik çıkıyor ya da münafık çıkıyor ya da İçi illet dolu, içi hastalıklarla dolu. Allah korusun. Evet, yine bir hadis aleyhissu slem, bir hasbimriim min en muslim. Bir Müslüman, bir Müslüman'a hakaret edirse bu ona kötülük olarak yeter. Düşünün kötülük olarak yetiyor. O kadar demek ki kötü bir şeydir. Evet, dilin başka bir afeti, başka kötü bir özelliği, sırları ifşa etme. Sırları ifşa etme bu da maalesef dilin en kötü hasletlerindendir. Gerek kendi nefsinin sırlarını ifşa etmesi de nedir? Kötü bir şeydir. Kendi nefsinin, kendisine ait olan şeyleri anlatması. Gerek başkalarının sırrını da anlatması nedir? İkisi de kötü bir şeydir. Ali İbni Abi Talib radıyallahu anh'u diyor ki Sirruke esiruke Sırrın senin esirindir. Yani bir sırrın varsa o senin esirindir. Sen ona hakimsen. فَاِنْ <gülüyor> تَكَلَّمْتَ بِهِ سِرْتَ اَس۪يرَهُ Ama sen onu ifşa edersen, meydana çıkarırsan, anlatırsan artık sen onun esiri olursun. Sen onun esiri oluyorsun. Evet, demek kişinin kendi sırlarını, özellikle de yapmış olduğu özellikle mesela bir takım günahlar, yapmış olduğu bazı hatalar Allah'a karşı ve sair bu gibi şeyleri anlatması nedir? Kötü bir şeydir. Anlatmaması gerekiyor. Yani şahit toplamaması lazım kıyamet gününde şahitlik yapacaklar ya Rabbi bu böyleydi böyleydi diye kendi nefsinin sırlarını anlatmaması gerekiyor. Kendisine zarar olarak dönecek ona şeyleri anlatmaması gerekiyor. İkincisi de Müslümanın sırlarını anlatması da çok kötü bir hasettir. Ve hatta bu daha da e, önemlidir, kendi sırrından daha da önemli, daha da kötüdür. Çünkü Müslüman kardeşinin sırrını ortaya dökmen. Örneğin Müslüman kardeşin sana bir şey anlatmıştır ve bu benim sırrımdır, bunu kimseye anlatma dediyse ve sen de tutup bu sırrını anlatıyorsan Müslüman kardeşine ihanet etmiş oluyorsun. Hainlik yapmış oluyorsun. Neden? Çünkü açığa çıkmamasını, istediği bir şeyi sen açığa çıkartmış oluyorsun arkadan vurmuş oluyorsun Müslüman kardeşini. Bu, hiyanet olarak telakki edilmiştir İslam'dan. Buna binaen demişlerdir ki aleyhissalâsı aleyhissalâsı bu hadisi buna da işaret ediyor. Ayetül münafiki selâthun. Münafığın alametleri 3 tanedir. İza haddese kezeb ve izâ va'da ahlef ve izâ'tum mine khan. Konuştuğu zaman yalan söyler. Yalan. Va'd ettiği zaman va'dini yerine getirmez. Sözünü yani tutmaz. Ve kendisine emanet verildi mi de ihanet eder. Sır da nedir? Bir emanettir. İlla emanet işte bir parça dünyanın herhangi bir şey olması şartı yok. Sır da nedir? Bir emanettir sana verilmiş. Sen onu ortaya çıkarırsan, ifşa edersen ne olur? Emanete ihanet etmiş olursun. Evet, alimler bir de şeye konuşmuşlar. Öldükten sonra bir Müslümanın sırrını anlatabilir miyiz? Bazı alimler demişlerdir ki adam öldükten sonra onun sırrını anlatabilirsin çünkü artık ona zarar vermez demişler. Ee, ve delil olarak da Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hz. Fatıma'ya söylemiş olduğu sırrı deli getiriyorlar. Bir gün Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Fatıma'ya bir şey fısıldıyor kulağına bir sır söylüyor onu söyledikten sonra Hz. Fatıma çok şiddetli ağlamaya başlıyor. Çok kötü ağlamaya başlayınca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine ona eğiliyor ve kulağına yine bir şeyler fısıldıyor. Bunun üzerine Hz. Fatıma tebessüm ediyor. Tabi Hz. Ayşe bu manzarayı görünce çok merak ediyor. Acaba neydi yani? Ne söyledi de bu kadar çok ağladı. Ne söyledi de bir anda sustu, tebessüm etti ve işte tek yani baş başa kaldıkları zaman ya Fatıma işte geçenlerde baban hani sana bir şeyler fısıldadı hani ne söyledi? Yani benim hatırımı hani kırma bu noktada çok merak ettim. Ne söyledi deyince hayır dedi ben aleyhissalatü sırrını ifşa etmem diyor Hazreti Fatıma. Ve onu anlatmıyor. <gülüyor> Tabi aradan müddet geçiyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ediyor bir müddet geçiyor Hz. Fatıma'ya yine diyor ya Fatıma diyor ya hani bir sır vardı ya çok merak ettim hani bana anlatsaydın diye diyor ki Aleyhisselam vefat ettiği için diyor baba vefat ettiği için ben sana anlatayım diyor bunu ilk önce bana dedi ki işte Cibril aleyhisselam bana geldi ve her sene bana bir defa Kur'an-ı Kerim'i okuturdu bu sene iki defa okuttu çünkü ben artık Rabbime kavuşacağım. Yani ayrılıp gideceğim. Bundan sonra beni görmeyeceksin. Yani vefat edeceğim. Bunun üzerine Hazreti Fatıma çok çane yapıyor. Ağlıyor, üzülüyor. Onun ayrılığına. Bakıyor ki çok fazla ağlayınca yine ona işte eğiliyor, fısıldıyor ve diyor ki sen kadınlar arasında kadınların efendisi olacaksın. Bunu sen kabul etmez misin? Başka bir rivayette de İlk önce sen bana kavuşacaksın. Ehli ilk bana kavuşacak olan sensen. Deyince Hz. Fatıma seviniyor. Elhamdülillah ben de öleceğim ve babama kavuşacağım diye orada ne yapıyor? Seviniyor. <gülüyor> bunu Hazreti Ayşe'ye anlatıyor. İşte bunu delil alaraktan demişler kişi öldükten sonra anlatılabilir. Fakat tahkik alimleri demişler ki hayır bu konu böyle değildir. Bu adamın durumuna göre der. Yani sırrını ifşa etmekte herhangi bir zarar, bir beis yoksa o zaman sırrı anlatılabilir. Ama yok o kişiye zarar verecekse, onun şahsiyetini düşürücü, onun hakkında böyle konuşacaklar, kötü konuşacaklar diye böyle bir şey varsa bu ne yapar? Öldükten sonra da gizlemek gerekiyor. Yani kişiyle beraber kabre gitmesi lazım o sırrı, sırrı. Demek ki duruma göre ne oluyor? Bazen mübah oluyor, bazen haram oluyor, bazen vacip oluyor. Mesela Aleyhisselatü Vesselam'ın bir takım sırları var. Sahabelere verdikleri, söylediği ve onu ifşa etmemişler. Niye? Ta ki yani, tembellik, kimse tembellik yapmasın, güvenmesin. Mesela Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisinde işte kim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah derse muhakkak ki cennete girecek demek, amel işlerse işlesin. Yani hani günah adına küfür işidir. Buna benzer hadisleri var. Bazı sahabeler, ''Ya Resulallah, işte müjdeleyelim mi? Anlatalım mı?'' Aleyhisselatü vesselam, mesela bir yavette Ebu Hureyre'ye izin veriyor, Hz. Ömer yolda görüyor, tam Ebu Hureyre koşuyor, durduruyor, ''Nereye gidiyorsun? İşte gidip ben işte Hz. Resulullah'a bu müjdesini anlatacağım.'' Hz. Ömer kuzuyor, göğsüne vuruyor, ''Geri dön.'' diyor, ''Kimseye gidip anlatma.'' diyor. Gidiyor, ''Ya Resulallah, diyor anlatmasın.'' diyor, insanlar artık şey yaparlar, tembellik yapmaya başlarlar, ''O zaman tamam anlatma.'' diyor. Bunun gibi böyle şeyler var. Sırları var. Daha sonra ne olmuş? Sahabeler vefat etmeden önce sahabeleri toplamışlar ve anlatmışlar. Demişler ki hani ölürsem benimle beraber o hadis gidecek. O yüzden ben size anlatayım. Ta ki bu bir emanettir ve anlatmışlar. Ama bazı sırlar da ne olmuş? Tamamıyla saklı tutulmuş. Mesela Hazreti Huzeyfe'ye verdiği sırları Hazreti Huzeyfe ifşa etmemiş. Hazreti Resulullah'ın sırdaşı kimdi? Hazreti idi. radıyallahu anh'u. Ve özellikle de yine bu kötü olan yine yani bu sır, sır ile ilgili açığa ile ilgili olan daha da kötüsü Müslümanlara zarar verecek. Müslümanlara ait olan özellikle cemaatsel olan şeyler e, noktalarda tutup yani zarar getirici olan şeyleri anlatması sağda solda e, duyurması ne oluyor? Bu daha da kötüdür Allah katında daha da nedir? Günahtır çünkü onun sebebiyle birçok Müslüman ne yapıyor? zarar görüyorlar. Özellikle de küfür diyarında yaşayan, küfrün hakimiyeti altında yaşayan Müslümanların sırlarını muhafaza etmek nedir? Hayli hayli önemlidir. Maalesef Müslümanların çok zayıf oldukları noktalardan birisi de bu noktada sır saklamamaları. Her tarafta olmasa da işte hanımına anlatır. Yakın arkadaşını anlatır. Zaten bir iki kişi anlatsa yeterlidir. O ona, o ona, o ona derken akşama kadar yani güneş batmadan sabahleyin anlattığı bir sürü akşama kadar ne oluyor? Yüz kişi neredeyse duyuyor. Ve gerekirse o sırlar sebebiyle de Müslümanlar çok zarar görüyorlar. Birçok kişinin hapse atılmasına, gerekirse yani zalim olan o devletlerde idam edilmesine kadar ne oluyor? Adamı götürüyor. Evet, bununla ittifa edelim. Çünkü e, yalan konusu var. Yalan e, uzun sürecek. İnşallah Teala gelecek bu afeti işleyeceğiz. Ve ahiru da'vana en elhamdillahi rahmeti